1362 numaralı konu Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın eşabın fetva vermesi hakkındaki sözü evet Resulullah'ın eşabından 120 kişiyi gördüm hepsi de kendisi yerine arkadaşının hadis rivayet etmesini ve kendisi yerine arkadaşının fetva vermesini isterdi